Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşler bugün Rahim ismini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Ee, Kur'an-ı Kerim'de bu ismin şerifin nasıl geçtiğini anlatan kısa bir bölüm okuyacağız. Ondan sonra da eğer vakit kalırsa bu isim bizim ahlakımıza tecelli ettiğinde nasıl bir insan ortaya çıkar onu göreceğiz. E, acizane kanaatim arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın esması e, nasıl birbiriyle ilişki içerisindeyse yani adeta canlı bir varlık gibi yani isimler için söylüyorum. E, birbiriyle ilişki içerisindeyse bunların bizim ahlakımızdaki yansımaları da öyledir. Yani ee, mesela vehap ismi olmadan tevap ismi olmadan Efendim onların tecellileri olmadan yani vericilik affedicilik Efendim e, cömertlik Kerem ismi Kerim isminin tecellisi olmadan Rahim ismi tecelli etmiş sayılabilir mi bir insanda Çünkü arkadaşlar Rahman ismini okurken görmüştük ve bu isimde de yine tekrarlamıştık ki e, Rabbimizin Rahman ve Rahim isimleriyle ifade edilen merhameti yani merhamet kavramı acıma duygusu demek değildir. Bunu ne kadar tekrar etsek azdır. Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde de bunun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. E, yeryüzünde bir vahşet, etrafımızda bir zulüm, bir haksızlık, efendim, Veyahut da mesela işte bir afet neticesi meydana gelen bir büyük bir perişanlık veya bir Kaza bir hastalık neticesi bir ailede bir insanda ortaya çıkan bir muhtaç ihtiyaç durumu bir muhtaçlık durumu gördüğümüzde sadece acımak hatta ve hatta yolda bir arabanın çarpıp kenara attığı acı çeken bir kedi gördüğümüzde sadece acıyıp geçmek merhamet değildir arkadaşlar. Sadece acımak bakın. E, gereğini yerine getirmediğimiz zaman bizi de hasta eden bir duygudur. Yani ben bugün e, etrafımdaki insanlarla, gençlerle vesaire konuştuğumda bırakın konuşmayı kendi iç dünyama baktığımda arkadaşlar e, yaşadığımız bu e, büyük acılar karşısında, gerçekten çok büyük acılar yani o acılar karşısında çaresiz kalmak, hiçbir şey yapamamak e, i̇nsana en büyük ızrabı yaşatan şey insanı kendisinden tiksindiren insanlıktan ümidini kestiren insanın e, nasıl anlatayım arkadaşlar o duyguyu e, yani insanı tüketen bir şey ama küçücük de olsa. Yani yeryüzünde büyük bir zulüm var, çok büyük bir haksızlık var ve sizin bunu toptan engellemeye tabii ki gücünüz yetmiyor. Bu Çünkü olacak Habil ve Kabil'den bu yana olmuştur. Bundan sonra da olacak arkadaşlar. E, yeryüzünde zulüm, zulüm tamamen bitmeyecek. Savaşlar tamamen bitmeyecek. Haksızlıklar tamamen bitmeyecek hiçbir zaman. Acizane kanaatim e, ideal bir... Yani dünya hayatında ideal bir hayat, ideal bir ortam haksızlığın hiç olmadığı ortam değil, haksızlığın normal görülmediği ve İyilerin o haksızlıkla mücadele ettiği ortamlardır. İyiliğin hakim olduğu, iyiliğin üst değer olarak saygı gördüğü, enayilik olarak görülmediği, e, ahmaklık olarak görülmediği ortamlardır. Yoksa her zaman e, dediğim gibi sadece insanların birbirine yaptığı haksızlıklar anlamında değil ama ilahi takdir neticesi hastalıklar, yokluklar, fakirlikler, mahrumiyetler, mutsuzluklar her zaman olacaktır dünyada. Çünkü burası bir imtihan yeridir, burası bir mükafat yeri değildir. imtihan yeridir, hepimiz imtihan edileceğiz ve bu imtihanlar işte Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz de söylüyor. Korkuyla, açlıkla, yoklukla, mallardan, canlardan, evlatlardan gelecek üzüntülerle olacak bu imtihanlar. Bunların olması kaçınılmazdır. Önemli olan bunlar karşısında... Biz Bizim nasıl bir tavır ortaya koyduğumuzdur. Bir de e, işte yaşadığımız bu son sıkıntı sebebiyle, üzüntü sebebiyle, büyük felaket sebebiyle yani ifade edecek kelime bulamıyorum. Yetersiz geliyor bütün kelimeler arkadaşlar. E, insanlarda, gençlerde, benim kendi çevremde de e, böyle bir e, nasıl diyeyim her şeyden ümit kesme, işte tamam engelleyemiyoruz, gücümüz yetmiyor, yapabileceğimiz hiçbir şey yok, işte devletlerimiz, hükümetlerimiz bütün İslam dünyası da seyrediyor yani hiçbir şey yapmıyor, ben bir fert olarak acaba ne yapabilirim diye böyle bir e, boşlukta e, tutunacak dal bulamama, bulamadan... Ee, ve kendisine de saygı duyacağı e, bir tutamak bulamadan yani şunu yaptım ben e, dolayısıyla hani vicdanın bir parçada olsa rahat olabilir diyemeden korkunç bir vicdan azabıyla baş başa kalmaya sebep oluyor. Nedir buna sebep olan şey arkadaşlar gereği yerine getirilmeyen acıma duygusudur. Yani bizde bir acıma duygusu var, bir hastayı görüyoruz, bir işte e, çarpılıp bırakılmış bir kediyi görüyoruz veyahut da işte Filistinli kardeşlerimizi görüyoruz. Zamanında Bosna'dakiler böyleydi, daha önce Afrika'dakiler hala devam eden savaşlar var. E, Uzak doğudaki kardeşlerimiz, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz saymakla burada bitiremeyeceğimiz kadar arkadaşlar yeryüzünde Müslüman olsun olmasın zulme maruz kalmış insanlar bunların her biri için acıma duygusu duyuyoruz ve bunun için parmağımızın ucunu dahi oynatmadığımız zaman işte o acıma duygusu arkadaşlar bir süre sonra bizim kendimize saygımızı kaybetmemize ve hatta Allah korusun Rabbime sığınıyorum arkadaşlar zalimlerden birine dönüşmemize yani o ilgisizliği o hiçbir şey yapmamayı normal görmeye başlamamıza sebep oluyor bu bakımdan Rahman ve Rahim isimlerini çok iyi anlamamız lazım ee, sürekli tekrarladığımız o besmele de Rabbimiz bize ne öğretiyor arkadaşlar yani biz Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir işe başladığımızda Rabbimizin merhametinin yani bize duyduğu şefkatin sonucu olarak bizim yanımızda yer almasını bizi desteklemesini o başladığımız işi bize kolaylaştırmasını talep etmiş oluyoruz ya işte arkadaşlar o aynı şekilde biz o ahlakla ahlaklandığımızda etrafımıza baktığımızda e, cereyan eden bir takım ufak büyük fark etmez aile içindeki küçük bir haksızlıktan tutun işte uluslararası çapta büyük bir zulme büyük bir e, soykırıma varıncaya kadar arkadaşlar bir zulüm gördüğümüzde onun gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahimin bizdeki tecellisi budur. Gereğini yerine getirmediğimiz zaman dediğim gibi az önce o giderek bizde hassasiyet kaybına sebep oluyor, hakikatin önemsizleşmesine sebep oluyor, yalanla batılın birbirine karışmasına ve bizim kendimizi o ilgisizliğimizi, o vurdum duymazlığımızı haklı çıkaracak gerekçeler üreterek Allah korusun bir zalime dönüşmemizle bile sonuçlanabilir bu süreç. Bu bakımdan arkadaşlar benim yaptığımla ne olur demeden biliyorsunuz biz bu hikayelerle büyüdük işte Hazreti İbrahim'in ateşi yakmak Hazreti İbrahim'i içine atmak için tutuşturulan ateşi söndürmek üzere ağzında su taşıyan bal arısından işte dağı delerek arkasındaki Kabe'yi e, ziyaret etmek istediğini söyleyen karıncaya, varıncaya kadar biz bu hikayelerle büyüdük. E, burada tekrar bir şeyi hatırlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Biz sonuçtan sorumlu değiliz. Biz o süreç sırasındaki tavrımızdan sorumluyuz arkadaşlar. Sonuçlar Allah'a aittir. وَمَا تَوْفِقِي اِلَّا بِاللّٰهِ Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize bunu öğretiyor. Benim başarım, benim muvaffakiyetim sadece Allah iledir. Allah yaratırsa ben muvaffak olurum. Allah izin verir ve o süreci tamamlamaya fırsat verirse bu dünyada ben muvaffak olurum. Yani sonuçta başarılı olurum. Peki o zaman ben sonuçta başarılı olup olamayacağımı bilmeden neden böyle bir sürece giriyorum? Çünkü arkadaşlar ben sadece süreç sırasındaki tavrımdan sorumluyum. Benim Ben derken hepiniz adına konuşuyorum yalnız ona dikkatinizi çekeyim bir kez daha. Bir insan olarak arkadaşlar benim sınırlarımı, gücümü, neyi yapabileceğimi Allah Teala biliyor. İşte bunları ortaya koyup koyamadığımdan sorumluyum. Bu açıdan arkadaşlar nasıl ki infak olmadan cihat olmaz demişsek arkadaşlar kapitalist sermaye olmadan da zulüm olmaz. Yani zulüm her zaman arkasını çok güçlü e, parasal üstünlüğe dayandırır veya stratejik üstünlüğe, statü üstünlüğüne dayandırır. E, yani bir güç, bir kudret olmadan zulüm olmaz arkadaşlar. İnfak olmadan da cihat olmaz. Dolayısıyla... E, Zalimi güçlendirecek bütün harcamalardan vazgeçmek benim bir fert olarak yapabileceğim en önemli etkidir diye düşünüyorum. Bunu buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Arkadaşlar e, ve e, mümkün olduğunca kendimiz üretmemiz. Kendi ürettiğimiz yani bu çok klişe gelebilir kulağınıza ama burada çok büyük bir tavır alış olduğu kanaatindeyim. Yerli ürünlere yönelmemiz, kendi ülkemizde üretilenlerle yetinmemiz, onların kalitesini beğenmiyorsak onları tazlik etmemiz, bunu daha kaliteli yapmaları için daha efendim... Ee, tüketicinin taleplerini dikkate almaları için fakat ne olursa olsun arkadaşlar hayati bir ihtiyaç olmadıkça yani bir ilaç olabilir bir silah olabilir ben oraları bilemem hayati bir ihtiyaç olmadıkça zalimlerin İsrail'i desteklesin desteklemesin fark etmez arkadaşlar dünyadaki zulümlerin e, yanında duran kapitalist vahşi kapitalist sermayeyi hiçbir şekilde desteklemememiz gerekir Mecbur kalmadıkça yani zaruriyat, haciyat, tahsinat diye insanların ihtiyaçları üçe ayrılır. Bir zaruri ihtiyaçlar vardır. Bunlar olmadığında hayatınız sona erer. E, i̇kincisi. Hayat memat meselesi değildir ama insanca yaşamamız için ihtiyaç sayılır. İşte ev sahibi olabilmek, bir binek sahibi olabilmek gibi onlar haciyet haciyat grubuna girer. Bir de hayatımızdaki estetik ihtiyaçlar vardır. Yani güzel yaşamak için dikkat ederseniz arkadaşlar bu kapitalistlerin bizim elimize verdikleri 3 kuruşu Tamamıyla elimizden çekip aldıkları hatta hepimiz bugün kredi kartları sebebiyle borçlu olarak yaşıyoruz. Bizi borçlandırdıkları tüketimlerimiz hep bu tahsinat kategorisindedir. Dikkatinizi çekiyorum. Giyim, kuşam, kozmetik, efendim deterjan, işte şu bu belli teknoloji markaları vesaire. Bir gözden geçirin yani kendi harcamalarınızı not edin arkadaşlar. Yazın. Yani ben nereye ne harcıyorum, Bunların bunları nasıl kimlerden alıyorum, benim param kime gidiyor bunları takip edin. Birincisi budur arkadaşlar. İkincisi bir de bunu yaptığımız zaman göreceksiniz son derece İslam'ın tavsiye ettiği arkadaşlar son derece sade, minimal ve vicdani açıdan saygın bir hayata bir hayat tarzına ulaşacağız. Bunu yaptığımız zaman paramız artacak. Artan paramızı da infak edeceğiz arkadaşlar. Bakın size söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de infakla ilgili ayetlere, zekatla ilgili ayetlere bakın. Kırkta bir arkadaşlar zekat yani farz olan zekat daha altına inemeyeceğimiz en alt basamaktır. Bir de en üst basamak var arkadaşlar. O da zaruri durumlarda işte böyle savaş durumlarında Tebuk Savaşı'na giderken Hazreti Peygamber'in sahabesinden nasıl yardım istediğine bir bakın. O Tebuk Savaşı'nın öncesine, sonrasına, esnasına, o yolculuk sırasında olanlara bir bakın. Bunları okuyun. Siyer bilmeden arkadaşlar bugünkü tavırlarımızı nasıl ortaya koyacağımızı, ayağımızı nasıl sağlam bir yere basacağımızı bilmemiz imkansızdır. Boşlukta yüzeriz. Kendi kendimize bir İslam üretiriz. Siyer bilmeden. Mesela Tebuk Savaşı'na çıkarken Peygamber Efendimiz 40'ta mi istediğini, insanlardan. Böyle gönlünden kopan 3-5 lira mı istedi yani? Bazı öyle yerler vardır ki Bakara suresinde geçtiği geçen ayet-i kerime o zaman devreye girer. Sana neyi infak edeceğini soruyorlar. Yeselune ma da yunfiqun. Neyi infak edeceklerini soruyorlar. Kul onlara de ki el Yani e, ihtiyaçtan fazla her şeyi yani tahsiniyat grubuna dair bütün harcamaları bırakıp arkadaşlar şu anda bütün lüks grubuna giren ihtiyaç sayılmayan bütün harcamaları bırakıp infak etme zamandır kardeşlerimize. İşte o zaman Rahman ve Rahim isimleri bize tecelli etmiş olur. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar. Yani gereğini yerine getirmediğiniz acıma duygusu sizi zehirler. Ve sizi bir süre sonra acımasız hale dönüştürür. Çünkü kendine saygıyı bu kadar kaybederek bir insan ruh sağlığını koruyamayacağı için hassasiyetlerini değiştirmeye başlar. Akıl Aklını ve ruhunu koruyabilmek için hassas olduğu konuları değiştirmeye başlar. Allah korusun. İşte arkadaşlar bize daha neler neler söylüyor bu iki isim fakat içinde bulunduğumuz günlerle ilgili de söylediklerinin Bunlar olduğu kanaatindeyim. Gelelim Kur'an-ı Kerim'de Rahim isminin nasıl geçtiğine. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı yani Yüce Rabbimiz'i nitelemek üzere 154 defa geçer. Ve bunlardan sadece 3 ayeti kerimede de. Bunlarda Nisa suresi 29, İsra suresi 66, Ahsap suresi 43. ayetlerde yalnız başına kullanılan yani başka bir isimle birlikte değil. Tek başına gelen Rahim ismi genellikle Rabbimizin Rauf, Gafur, Tevvap gibi cemal isimlerinden bir diğeriyle birlikte ve hep bir müjde içerecek şekilde kullanılmıştır. Kur'an meali okurken arkadaşlar meal diyorum çünkü biz milletçe ne yazık ki aslını anlamaya muktedir olmadığımız için yani büyük çoğunluğumuz meali okurken Şuna da dikkat etmenizi tavsiye ederim Esma-ı Hüsna açısından arkadaşlar. Bir ayet-i kerimenin sonu Rabbimizin isimlerinden biri veya birkaçıyla bitmişse o ayet-i kerimenin içeriğiyle o isimler arasında bir alaka vardır. Yani neden başka isimler gelmedi de o ayetin sonunda bu isimler geldi. Buna da dikkat etmenizi o ayetin içeriğini hayatımızda var edebilmek için Arkadaşlar o isimlerle ahlaklanmamız gerektiğini anlıyorum ben buradan. Buna da dikkat edersiniz 154 ayrı yeri benim rahim ismiyle ilgili tek tek anlatma imkanım yok burada. Bu da sizin için dikkatlerinize sunulmuş bir çalışma önerisi olsun. Yani sonuç olarak arkadaşlar rahim ismi hep cemal isimleriyle birlikte gelmiş ve bir müjde içerecek şekilde gelmiş. Demek ki e, bir ferahlık yani çabalarımızın boşa gitmeyeceğini önceki dersi hatırlarsanız orada konuştuklarımızı çabalarımızın boşa gitmeyeceğini dualarımızın gayretlerimizin boşa gitmeyeceğini Allah Teala'nın bize Rahman ismiyle verdiği ulaştırdığı hepimize ayrı ayrı ama olsun ulaştırdığı o nimetleri eğer onun istediği şekilde rızası doğrultusunda kullanırsak Rahim ismiyle bize ikinci kez bir e, bir merhamet, daha özel, daha hususi bir merhametle tecelli edeceğini müjdeliyor bu ayetler. Kur'an-ı Kerim'de tam 38 yerde arkadaşlar tövbe konusunun anlatıldığı ayetlerin bu isimle bitmesi. Çok büyük bir lütuf değil mi arkadaşlar? Yani diyor ki Rabbim ve adeta yani ben sizin düzelmek için gösterdiğiniz çabayı görüyorum tevbe ediyorsunuz bir pişmanlık duyuyorsunuz. Bir yüreğiniz sızlıyor, bana yöneliyorsunuz diye o tevbelerin kabul edileceği efendim e, ni bildiren ayetlerin tam 38 yerde e, bu isimle bitmesi yani Rahim ismiyle gelmesi Allah'ın Rahim ismiyle e, efendim kabul edil yani tevbelerin kabul edilmesinin Allah'ın Rahim ismiyle alakasını ortaya koyar demek ki şimdi buradan kendimize de bir sonuç çıkaralım kimseyi affetmeyen arkadaşlar bir tane bir küçücük bir şey geçen gün e, bir arkadaş anlattı yani yüreğim sızladı arkadaşlar e, onlarca yıl devam eden bir dostluğu küçücük bir ihmal bile sayılamayacak bir zorunlu ihmal diyelim yani çaresiz kalınmış bir ihmal sebebiyle e, bitiren bu dostluğu bitiren bir daha görüşmeyelim diyen ve bunu sürdüren kendisinden af dilenmesi durumunda dahi o affı kabul etmeyen bu kadar sert ve gaddar insanlar arkadaşlar e, böyle kesip atan ilişkileri kesip atan insanlar Allah'ın huzuruna vardıklarında Cenab-ı Hak'tan kendi hatalarının affedilmesini hangi yüzle talep edecekler? Allah'ın kullarını böyle kalbini kıran böyle onları dışlayan böyle düşmanlaştıran efendim böyle insanlara karşı affı Affetmez tavırlar, tutumlar içerisine giren insanlar Allah'ın huzuruna vardıklarında arkadaşlar kendilerinin affedilmesini, o büyük büyük hatalarının o büyük büyük ihmallerinin, günahlarının affedilmesini hangi yüzde Cenab-ı Hak'tan talep edecekler? Dolayısıyla biz Allah'ın kullarına onlardan elinden bir fincan kahve bile içmiş olsak arkadaşlar sadece veya bize bir selam vermiş bile olsalar, bir kara günde tek bir telefonla olsun hatırımızı sormuş olsalarsa Sadece bunu bile yapmış olsalar bizim eğer rahim ismi bize tecelli etmişse o yapılanı unutmayıp onun hatırına onların bütün hatalarını görmezden gelmemiz lazım. Tabii ki ıslah için gereken bir çaba varsa gösteririz ama affetme, affedici bir tutum içerisinde olmamız lazım. Hatta bana sorarsanız arkadaşlar e, yani affetmek bile Cenab-ı burada hariç tutuyorum insanlar arası ilişkiler için söylüyorum bunu. Yani ben onu affettim demekte bile kendini bir yüce görmek var. Bu benim kanaatim tartışılabilir arkadaşlar. Yani hatayı hiç görmemek asıl olan budur. İnsanlarda hata aramamak, bir yanlış yaptıklarında artık hani bu zulüm, kertesinde değil yani insanlar arası ilişkiler için söylüyorum şey i̇şte yolda görmezden gelmiş yani onu hayra yormak ya işte canı çok sıkkın herhalde aklı ne kadar karışık olmalı bir derdi mi var bir sıkıntısı mı var diye düşünmek yoksa işte bana selam vermedi beni görmezden geldi ama ben işte yüce gönüllülükle onu affediyorum burada bile bir sıkıntı var bana sorarsanız ama benim tarzımı da bu söylediğim bu anlattığım tarzı da çok eleştiren yaklaştırıyorum var İnsanlara her durumda yakalarından tutup doğruyu hakkı öğretmek gerektiğini söyleyenler e, de var. E, ben kendi tarzımı bu şekilde ortaya koymuş oluyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Araf suresi 167. ayette e, kıyametin dehşeti anlatılırken Rabbimizin seriul ikab ve gafurur rahim oluşu bir arada zikredilir. Seriul ikab yani cezası çok seri olan bize bir şeyin karşılığını vereceği zaman çok seri bir şekilde o şeyin karşılığını veren ve gafur rahim ve aynı zamanda da çok kusurları örten gafur isminde o örtme vardır ve rahim ve işte kullarına en ufak bir adım dahi atmış olsalar Rab'lerine yönelik Rabbin rızasına yönelik onun, onun sonucu olarak çok büyük bir mükafatla karşılık veren oluşu yani hem bağışlayıcı, merhametli, şefkatli kusurları örten ama aynı zamanda da cezası çok seri, çok hızlı bir şekilde gelen e, bu iki özelliğin bir arada zikredilerek çok şükür ki cezalandırma gücünün bağışlama vasfıyla dengelendiğini görürüz. Duhan suresi 42. ayette de Yine rahim ismi zikredilerek kıyametteki kurtuluşun ancak Allah'ın rahmetiyle olacağı vurgulanır. Yani bu işte müstani duruş, kendini böyle çok kusursuz zannetme, kendinin böyle saygıyı, hürmeti, işte güzel davranışları, zarafeti hep hak ettiğini düşünme. Bu zihniyet arkadaşlar cenneti de kendinin hak ettiğini, kendi iyi amellerinin, sadakalarının, ibadetlerinin işte ne bileyim yaptırdığı... E, iyiliklerin diyelim efendim kendisine affedileceği cenneti kazandıracağını zanneder halbuki arkadaşlar biz hiçbir iyiliğimizle cenneti kazanamayız eğer kötü yaptığımız hatalarla iyilikler birbirini giderecek olsa yani e, artılar eksileri silmek için harcan harcanacak olsa arkadaşlar geriye bizim hiç artımız kalmaz bu bakımdan eğer biz cennete nail olacaksak ona da Rabbimizin affıyla, merhametiyle lütfuyla nail olacağız. Her zaman peygamber dualarında dahi arkadaşlar. Peygamberler muvaffak olduklarında dahi. Lütfen Nasr suresinin tefsirine bir bakın. E, Cenab-ı Hak'tan mağfiret dilemeleri, peygamberler için söylüyorum bakın. Bize bu gerçeği hatırlatır, öğretir. Bu edebi bize öğretir. Yani biz e, Bazen böyle diyor ya bunu hak edecek için, bunu hak etmek için ne yaptım? Aslında ne yapmadın ki bile denebilir. Mümtahine suresi 7. ayette insanlar arasındaki düşmanlıkların sevgiye dönüşebileceği, çünkü Allah'ın kadir, gafur ve rahim olduğu, müjdelenir. Mümtehine suresi 7'yi demek ki çalışmak lazım. Bu düşmanlıklar nasıl sevgiye dönüşebilir? Ve bunun e, Kadir, Gafur ve Rahim isimleriyle ilişkisi, belki de bu isimlerle biz ahlaklandığımız zaman bu neticeyi, işte az önce söylediğim üzere e, bu neticeyi elde edebileceğimizi de bize gösteriyor. Yani formülü de kendi içerisinde e, içeriyor nasıl yapacağımızı. Tegabun suresi 14. ayette ise aile içindeki düşmanca davranışlara afla yaklaşılması tavsiye edilirken yine gafur ve rahim isimleri zikredilerek bizim de Allah'ın af ve merhametine ihtiyacımız olduğu, onu hak etmek için öncelikle bizim onun kullarına öyle davranmamız gerektiği bizlere hatırlatılır arkadaşlar böylece Kur'an-ı Kerim'de Rahim isminin nasıl geçtiğini bu kaydımızda anlamaya çalıştık bu bölümü okuduk sizlerle İnşallah bir sonraki okumada bunu oraya bırakalım çünkü son birkaç dakikaya sığacak gibi değil Rahim ismi tecelli ederse ahlakımızın nasıl olacağını da bir sonraki oturumda kısaca konuşmaya çalışacağız Cenab-ı Hakk'a emanet olun Cenab-ı Hak kalplerimizin katılaşmasından, taşlaşmasından efendim bizleri muhafaza etsin, hatalarımızı savunacak kendi Efendim ilgisizliğimizi, kendi bilgisizliğimizi, kendi sevgisizliğimizi, kendi çıkarlarımıza, rahatımıza, konforumuza, düşkünlüğümüzü haklı gösterecek şekilde kafalarımızın bu şekilde çalışmasından Allah'a sığınıyoruz. Ama kendimizi de, bunu da belirteyim geri gelmişken arkadaşlar, kendimizi de aşırı şekilde dövmeye gerek yok. Dünyadaki bütün kötülüklerin müsebbibi bizmişiz gibi ve işte onları en Engellemeye, gücümüz yetmediği için de e, çok zavallıymışız gibi kendimizi böyle aşırı derecede yargılamaya, küçültmeye Allah'ın e, aziz kıldığı e, insan varlığını muhterem kıldığı içimizdeki insan varlığını zelil etmeye de hakkımız yok onu da söyleyelim çünkü kendimizi zelil hissetmek arkadaşlar bizim e, yapacaklarımız, yapacağımız iyilikleri artırmayacak tam tersine onları yapamaz hale getirecek bize. Bu bakımdan e, evet nefsimizi hesaba çekelim. Ee, olan biten de benim payım ne, nedir bu payı burayı nasıl dönüştürebilirim oraya odaklanalım ama arkadaşlar gücümüzü tüketecek kadar da kendimizi e, perişan ve zelil etmeyelim e, her zaman denge esastır İslam ahlakında İslam dinini tek kelimeyle anlatacak olsak denge dinidir arkadaşlar nefis muhasebesini de e, efendim içimizdeki Allah'ın bize lütfettiği o insani gücü o merhamet gücünü o o amel, bir şeyler yapma, harekete geçme gücünü, o cesareti yok edecek şekilde e, nefsimizi ezmenin de bu dengeyi bozduğunu bu vesileyle tekrar bir kez daha hatırlatmış olayım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hak e, güzel günler göstersin. E, o isterse gösterir ama önemli olan bizim o güzelliklerde bir payımızın olmasıdır. Çorbada tuz kadar bile olsa e, o pay için hepimizin harekete geçme zamanıdır arkadaşlar. Allah'a emanet olun.